Würde Menschen unantastbar. Freiheit Person unverletzlich. Ungestörte Übung gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Alle Deutschen, Freizügigkeit im Ganzen, Evet Erden Kosova merhaba. Merhaba. Evet şu anda Maxim Gorki Tiyatrosu işte Saray diyorlar buraya. Pale onun üst katında bir çatı katındayız. Ee, aşağıda 30 sanatçının katıldığı bir sergi açıldı geçen hafta. Görkemli bir açılış da vardı hatta. Ee, Küratörlerden bir tanesisin. Biraz sergiden bahsedeceğiz. Yani bu bir tiyatro ekibinin aslında yeni bir mekanda kavuşmasının da da müjdeyen bir sergi. E, açılışı olan sergi yani. Şu, buradaki serginin genel olarak biraz şeyden bahseder misin? Hem senin dahil olma hikayenden hem de bu sergiden. Şimdi aslında iki ayrı şeyden bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi Maxim Goki Tiyatrosu'nun yeni programının açılışı hı hı. E, var önümüzde. Bir de buna eşlik eden bir sergimiz var. Berlin Sonbahar Salonu adını verdiğimiz bir sanat sergisi güncel sanat alanından performans ve tiyatro alanlarından gelen sanatçıların katılımıyla oluşan bir sergi. Öncelikle belki Gorki'den başlamak lazım ve bu Sonbahar salonu fikrini oluşturan, ki aslında Gorki'nin yeni programını şekillendiren sanat direktörü Şermin Langov önümüzdeki hafta içinde premierler başlıyor tiyatroda. Bu yeni programı bir biçimde kutlamak ya da ona dair içerik üzerinden ipuçları verebilmek üzere bir sanat sergisi de yapılması fikrini Şermin aşağı yukarı Ocak aylarının civarında geliştirmişti ve beni davet etti bu projenin içeriğini geliştirilmesinde ve beraber düşünerek ne tür bir yapı geliştirebiliriz bunun üzerine çalıştık ve daha sonra Çağlaik ve Antje Weitzel de katılımda bulundu ve bir organizasyonel ekip oluşturduk ve bugüne kadar geldik yoğun biçimde. sergide geçtiğimiz hafta sonu açmış olduk ve bayağı da ilgi gördü. Programın, tiyatro programının açılışı nereden getirilerek yapıldı ve şu an her şey iyi gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi Gorki'den bahsedersek Gorki Berlin bildiğimiz üzere tiyatronun başkentlerinden biri hatta belki de en güçlü şehri diyebiliriz. Brecht'in mirası, onun dışında başka Piskator gibi isimlerin mirası. Beş tane büyük devlet tiyatrosu var ve Gorki bunlardan bir tanesi. Ve Şermin Langov hazirandan itibaren bu Gorki'nin başına geçti. Şermin aslında film alanında prodüksiyon işleriyle Meşgul edilirken daha sonra Hebel Am Ufa isimli tiyatro faaliyetleri çerçevesinde post migration, göç sonrası kavramı üzerinde duran bir çalışma programı hazırlamıştı. Ve daha sonra işte göçün üçüncü kuşağı üzerine belki de yani artık normalleşmesi ve sosyal yaşamın artık bir parçası gelmesi üzerine kurulu bu kavram. Daha sonra başka bir tiyatroda, bir e, mahalle tiyatrosunda e, işler hale geldi. Yine Şermin Langof'un direksiyonu e, yönetimi e, içinde. Balhaus am Nauni Strasi, Nauni sokağındaki balo evi diyelim evet. e, Türkçesiyle. Kreuzberg konuşulmuş bir. Evet, Kreuzberg'de e, Türk cemaatinin en yoğun olduğu mahallede. Ee, ve bir mahalle tiyatrosu olmanın ötesine geçip gerçekten tiyatro izleyicilerinin takip ettiği bir program haline geldi zamanla. 5-6 senelik bir periyot içinde ve Şermin buradaki performansıyla belki de e, Gorki'nin yönetimine de getirilmiş oldu. Çok daha büyük bir kurumun başına ama daha önce bu Ball Berlin'in sahip olduğu kültürel, sınıfsal, cinsel ne diyelim, çokluk deneyimini buraya taşımak gibi bir fikri de var ve bizim yaptığımız sergide biraz bunların ipuçlarını taşıyor. Daha önce kentin bir tür marjinde kalan Kreuzberg'ten kentin tam da merkezinde olan bir kuruma gelmiş durumda. Go ve yapmak istediği şey biraz etrafındaki bu merkezi olma haliyle dilişmek, cebelleşmek. Etrafımıza baktığımızda bir tarafımızda Humboldt Üniversitesi, bir tarafımızda Alman Tarih Müzesi, önümüzde Neuevach isimli çok önemli bir tarihi bina, arkamızda Hegel'in adını taşıyan bir mekan, biraz daha arkamızda Bergama Müzesi, biraz onun yanında Angela Merkel'in evi, evi. <gülüyor> e, ve yani saymakla bitmeyecek e, kurum ve Almanya'nın e, ulus aidiyetinin aslında kalbi diyebileceğimiz bir yer Unter den Linden e, isimli caddenin bulvarın kenarında duran bir tarihi bina 1820'lerde yapılmış Gorkin'in binası ve tarihsel öneme de sahip. 1848'de Prusya Milli Konseyi, yani ilk parlamenter deneylerden biri de burada gerçekleştirilmiş. Ünlü devrimler yılının içinde daha sonra da bastırılmış o zamanın kralı tarafından kanlı bir biçimde. ve Dolayısıyla Alman ailiyetine iz bırakmış pek çok bina Anıt ve e, ne diyelim gönderge gösterge buralarda etrafımızı sarmış durumda hı hı. ve bu yüzden Alman olmanın ne ifade ettiği Alman e, olma ne diyelim ulus inşası sürecindeki aşamalar bu aşamalarda karşılaşılan sorunlar komplikasyonlar bunlar üzerine eğilmeyi düşündük beraberce. Benim de belki e, bu projese dahil olmam. Daha çok Türkiye'deki milliyetçilik teması üzerine e, işler yapmış olmam. E, üzerine eğilmiş olmam. Ya da sanat değin dokunan sanat yapıtlarını an analiz etmeye çalışmış olmam. Böyle bir deneyimim var. Tabii ki sadece Türkiye'de biraz da Balkanlar ve Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki örnekleri de bakma şansım olmuştu ve bu Deneyimi belki bu sergiye taşıdığımı söyleyebilirim. Sadece Almanya'nın milli kimlik inşası üzerine değil. Bir de bu, bu sürecin başka coğrafyalarda nasıl yankı bulduğunu e, takip etmeye çalışıyoruz bu sergide. Bir yandan baktığımız zaman bunu hazırlayan bir e, durum var. Almanya belki de ikinci kuşak. Milliyetçiliğin e, en büyük örneklerinden biri hatta model oluşturduğu söylenebilir. İngiltere, Amerika ve Fransa'da kendi iç tutarlığını sağlamış orta sınıf segmentlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir şeydi. Milli milli kimlik talebi. Hı. E, Burjuvazi kendi içinde bir bütünü sağlayabilmiş ve bir millet kavramı etrafında temsiliyet talebinde bulunabilmişti. Almanya'da ise Burjuva sınıfı henüz o aşamada değildi 1800'lerin ortalarında. Akademik Burjuvazi, entelektüel Burjuvazi ile ekonomik Burjuvazi arasında bir yapışma hali henüz gerçekleşmemişti. Dolayısıyla bir millet kavramına yönelme hali tamamen Burjuva sınıfı tarafından geliştirilemedi ve bir parlamenter düzene geçilemedi. Tam tersine tepeden Biraz da Prusya e, deneyiminin de etkisiyle militer bir mekanizma, millet kavramının gerekli olduğuna karar verip yukarıdan empoze etti. ve Dolayısıyla orta sınıflar daha çok devlet ve askeri kademelerin dolduğu bir e, kesim olarak gelişti. Tabii ki bu e, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başındaki Osmanlı yapısı içine de biraz yansımış e, halde benzer bir dönem diyelim yani orta sınıfların e, bir iç tutarlık sağlayamadığı bir ortamda askeri ve devlet e, bürokrasisinin orta sınıfları oluşturan bir yapı oluşturması ve bunun millet kavramının katarını oluşturan bir e, mekanizma oluşturması e, aynı şeyi işte Japonya'da ya da sömürge sonrası dönemde Afrika örneklerini de görebiliriz e, Dolayısıyla Almanya'yı başka coğrafyalarla beraber karşılaştırmayı da burada e, istedik bu e, sergide Yugoslavya ya da başka Balkan coğrafyaları e, Türkiye ve Türkiye'nin işte birinci Dünya Savaşında Almanya ile girdiği ittifan Belki de ne diyelim e, getirdiği yan sonuçlardan biri olarak 1915. Travması, Ermeni toplumunun yaşadığı travma, bütün bunlar bir biçimde sergide yer almaya çalışıyor. Bunun yanında Alman kimliğinin nasıl temsil edildiği, kamu sağlamda anıtların nasıl işlediği burada ya da genel olarak, dışlama politikalarının nasıl işlediği, ya da Almanya'nın çok bilinmeyen sömürgeleştirme faaliyetleri, Anadolu'yu bir dönem e, bir biçimde sömürgeleştirme çabası, e, Deutsche Bank'ın finanse ettiği Bağdat Demiryolu ya da Anadolu Demiryolu gibi projelerin aslında sadece bir basit ekonomik işbirliğinden öte Anadolu'yu bir yan bahçeye çevirme, bir tarım, kaynağı olarak Almanya'yı besleyecek bir kaynak olarak kullanma düşüncelerinin işlediği bir dönem. Buna dair örneklerde, incelemeler, araştırmalarda sanat yapıtların bazılarını çekillendirmiş durumda. Böyle bir geniş yelpazeden bahsedebiliriz ya da genel olarak Avrupa'nın sömürge geçmişine değinen bazı çalışmalarda sergide mevcut. Evet. Yani aslında biraz dediğim gibi hem sembolik hem de coğrafya olarak çok merkezi bir yerde bulunuyor. Ama bir yandan sadece Almanya ulus aileliyetini değil, benzer bir geçmişe sahip Türkiye'deki ulus aileliyet süreçlerini tam olarak benzer olmasa da yine de Balkan coğrafyasındaki aslında ulus ulus aileliyetine dair sorgulamalar var. Bir de şey... Merak ettiğim performatif bir sergide olduğunu söyleyebiliriz aslında. içinde pek çok performansın farklı günlere dağıldığı bir sistem konusunu sanırım. Bu biraz belki de Şernil Lengof burada olsaydı daha yöntemli konuşma imkanımız olurdu ama hem önümüzdeki orki tiyatrosunun programına dair puşlarını vermesi açısından da belki hem kavramsız olarak hem de bu bahsettiğim performatif durumdan dolayı önemli olacaktı. Performanslar konulu biraz bahsedebilir misin? Göreceğimiz yani görülen işler dışında bu nasıl bir e, etkisi oluyor bu eksergi? E, şimdi tabii bu demin e, serginin içeriğinden bahsederken etraftaki tarihsel dokunun ağırlığıyla cebelleşmeden bahsettik tabii ama bu sadece bir tarihe cebereleşmedin aynı zamanda bunu bugüne getirmek gibi bir Kaygı da şekillendiriyor bu çabayı. Berlin kentinin şu an sahip olduğu etnik, kültürel, cinsel, sınıfsal çokluluğu bir biçimde yansıtma çabasını burada görebiliriz. Bir yandan da tabii Şermin Langof'un daha başlangıçta söylediğim gibi gelecekte yapmaya çalıştığı Oturtmaya çalıştığı programa dair bazı ipuçları vermekte e, serginin hı hı. E, ana dertlerinden biri. Ve performansın ve tiyatro yönetmenlerinin de bu sanat e, sergisi içine dahil olmasını böyle açıklayabiliriz aslında. Hı hı. Performanslar evet aslında e, son derece... Özellikle saat dörtten itibaren başlayan performanslar son derece dinamik bir ortam oluşturuyor sergide. Yani saat dörtten önce gidince başka bir sergi görüyorsunuz. 4'ten sonra müthiş bir hareketlilik başlıyor. Koridorlarda dolanan kocaman kafalar ya da mızraklarla birbirleriyle ilişkiye giren dansçılar ya da kendi odalarında izleyiciyle etkileşime giren Sanatçılar e, ya da bir kürsünün üzerinde sadece e, durmaktan ibaret kalan performanslar bunlar e, ya da e, önümüzdeki alana sesle müdahale eden ses enstalasyonları bunlar e, gerçekten dinamik bir ortam kuruyor. Sadece durağın bir e, ne diyelim obje gösterimi değil izleyiciyi Hemen kavrayan, hemen onu iten, kucaklayan, onunla iletişime geçen, biraz güldüren, biraz ürküten bir dinamik yaratmak üzere kurulu. tabii tiyatronun getirdiği, tiyatrodan beslenmiş olmanın getirdiği bir durum da burada var. Yani pasif biçimde statik nesnelere bakan bir izleyiciden ziyade doğrudan işin içine dahil olan ve verdiği tepkilerle de işi tamamlayan bir yapı kurduğumuzu düşünüyorum. <Gülüyor> und an ta stpa k p